191, numaralı konu, sahabelerin Hazreti Ebu Bekir'in elinden tutarak ona biat etmeleri, evet, Hazreti Peygamberle yapılan biat Allah'ın Fetih Suresi 10.